Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, 94.9 Açık Radyo'da El foje programındasınız. Bugün birlikte Tango'da kemanın ve kemancıların izlerini süreceğiz Tango'nun büyülü kutusunda. Ee, geçen hafta sevgili Cemal Ünlü ile çok keyifli bir program yaptık. Ee, epeyce konuşmuşuz, müziğe çok az yer vermişiz. O yüzden bu haftaki programda biraz daha az konuşup, yani daha çok müziğe yer ver vererek telafi etmek istiyorum açıkçası. Ee, ama tabii birkaç kelime söylemek de istiyorum. Enrique Mario Franchini'nin Danzarin yorumuyla başladık. Danzarin yorumu tango severlerin daha ziyade e, Anibal Troll orkestrasından dinlemeye alışkın oldukları bir e, parçadır ama e, Franchini yorumunu ben çok çok e, severim ve bugün tabii kemancıların izini süreceğimiz için kemancılardan bahsedeceğimiz için de bununla başlamak istedim. Çünkü Danzore'nin bu versiyonunu dinlemek gerçekten benim tangoya, tangoya, tango müziğine bakış açımı neredeyse tamamen değiştirmiştir. Eee birçok söyleşide ya da işte seminerde, konferansta her zaman söylerim ya da işte icabet ettiği yerlerde yazarım da e, tango bir hafif müzik türüdür, evet, yani bir e, popüler müzik türüdür. Hafif müzikleriz bunlara genel olarak zaten işte caz, pop müzik ya da tango e, bir hafif müzik türüdür ama hafife alınacak alınacak bir müzik değildir e, derim her zaman. E, gerçekten içerisinde çok fazla kendine ait dinamik var ama nedense her zaman bir hafif e, müzik yani basit bir müzik gibi ele alınır. Biraz da bundan dolayı sanırım. Arjantin tangosunun, Arjantin stilinin farkı dünyadaki diğer tangolardan gerçekten e, ayrışıyor. Dünyanın birçok ülkesinde, Türkiye'de olduğu gibi e, tangolar var. İşte Rus tangosu, film tangosu, Japon tangosu ama Arjantin tangosu bir yerde ayrışıyor. İşte e, geçen hafta da Cemal ile de konuşurken değindiğimiz üzere bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi e, Bandoneon çalgısının yaygın olmayışı. ...ve çalgının çok zor olmasından kaynaklanan e, çalgıcısının çalıcısının bulunmasını zorluğu. Dolayısıyla bandoneon her yerde, her ülkede e, yok ve tango orkestralarında bandoneon olmadığı zaman zaten tını tamamen değişiyor. Ama bundan ibaret değil elbette ki. E, tango müziğinin, Arjantin tangosunun kendine has bir düzenleme ve orkestrasyon anlayışı da var. Bunlar da çok usta ellerden çıkmış bunun yanı sıra icracıların sadece iyi müzisyen olması değil çok iyi enstrümanist de olması gerekiyor aynı zamanda bizim ülkemizdeki tango'nun belli bir seviyede kalmasının sebeplerinden bir tanesi de budur daha ziyade profesyonel de olsa hafif müzik icracıları daha ziyade tango orkestralarını kurmuş, yürütmüş veya içerisinde yer almış oluyorlar bugün hali hazırda Devam eden bazı tango orkestralarımız da e, iyi müzisyenlerden ama e, aslında tam profesyonel olmayan müzisyenlerden oluşuyor. Yani müzik eğitimleri olan e, iyi enstrümancılar ama e, profesyonel müzik değiller. Hayatlarında başka meslekleri var ve başka yerlerden kazanıyorlar. Ama e, bir şekilde müziğin içerisinde yer almışlar küçük beri. Bunların içerisinde tangoya çok gönül vermiş keza müzisyenler ve onların bir hareket ederek ...gelerek oluşturdukları e, tango orkestraları da var. Bunlar de, ne olursa olsun yarı profesyonel orkestralar olmuş oluyor aslında ister istemez. Çünkü öncelikle e, Arjantin tangosundaki orkestraların tamamı profesyonel müzisyenlerden oluşuyor. Artı sadece e, profesyonel müzisyen değil bir de hepsi tabii tango müzisyeni aynı zamanda. Tango'nun tüm karakteristiklerini biliyorlar, enstrümanlarına yansıtıyorlar. E, ve bu da yetmiyor... İşte az önce Danzer'in örneğini dinlediğimiz gibi e, Enik Franchini'nin e, kemancılığında olduğu gibi herhangi bir profesyonel müzisyen dedi bu daki bir sürü insan neredeyse e, kendi enstrümanlarının virtüözleri. E, gerçekten şimdi e, az önceki parçada olduğu gibi tango'nun içerisinde kemanın e, yer alışına bir göz atacağız ama bunun içerisinde özellikle size bu e, virtüöziteyi yani bu kemancıların enstrümanlarındaki ustalıklarına dikkat çekmek isteyeceğim. Şimdi tangoda keman ekolünün yaratıcılarından sayılan Elviolin Major de ba del Tango. Yani tangonun büyük, en büyük kemancısı Elvino Vardaro ile devam edeceğiz. E, i̇ki tane Hawaii e, gitarı çalan e, iki kişinin yanında Elvino Vardaro ve onun kemanını dinleyeceğiz. Trio Victor olarak da. Ee, geçer bu e, ensambul. Ee, şimdi onlardan dinliyoruz. Pagina Gris. <gülüyor> Rio Victor'dan dinledik. Pagina Gris. Elvino Vardaro vardı kemanda. Tango'da Kemal ekolünü yaratan isimlerden bir tanesiydi. Başı çeken isimlerden bir tanesiydi. Şimdi hemen hızla Julio De Caro ile devam edeceğiz. Julio De Caro hem kemancılığıyla hem de e, orkestrasyona getirdiği yeniliklerle Tango müziği tarihinde adeta devrim yapan isimlerden bir tanesi. Şimdi hem kemancılığıyla hem de kemanıyla yapacağız. E, özellik kazanmış bir isim olarak dinleyeceğiz. E, violin Cornetta dedikleri diğer literatürde stroh violini olarak geçen e, keman ama kemanın modifiye edilmiş bir e, haliyle farklı bir enstrümanla e, çalıyor Julio De Caro e, kemanı. E, kemanın klavyesi aynı şekilde ancak ağaç gövdesinin yerinde gromofonun kalağına benzer bir kalak var ve daha metalik bir ses elde ediliyor. Bu 1899 yılında John Matthias Augustus Stroh tarafından e, icat edilmiş bir e, alet. O zamanlar fonograf teknolojisiyle kayıtlar yapıldığı için e, bu doğal ağaç enstrümanların sesleri çok zayıf geliyormuş. Bu sesi e, yükseltebilmek için adeta bir e, amplifikatör görevi gören e, böyle bir enstrüman icat etmişler. E, ve Arjantin'de de Julio de Caro aslında da dünya çapında da bu enstrümanın en usta kullanıcılarından bir tanesi, e sesi biraz daha metalik, biraz daha nazal bir ses. Şimdi Hulede Caro'nun en bilindik tangolarından biri olan Malahunta'yı dinleyeceğiz ve aradaki solo keman, e işte bu e, violin konetta dediğimiz e, stroh violinle sesleniliyor. <gülüyor> Malahunta'yı dinledik Julio Dekaro orkestrasından orkestrasyona getirdiği yeniliklerin yanı sıra orkestra içerisinde ıslıklar, kahkahalar gibi yeni tınılar da eklemiş bir isim. Aynı zamanda kemanı da ağaç keman değil, violin kornet olarak kullanan yani kalaklı keman, amfili, kendinden doğal amfili keman olarak kullanarak e, keman tınısına da e, tangoda yeni bir e, yaklaşım getirmişti Julio de Caro. E, Malhuntayı dinledik Julio de Caro'dan bu yeni tınısıyla birlikte. Şimdi bir Julio de Caro bestesiyle devam edeceğiz. Ama beni ilk e, duyduğum zaman e, hayranlık içerisinde e, bırakan e, Raul Kaplum'dan dinleyeceğiz. Aradaki solo'ya ve solo'daki virtüöziteye dikkatinizi çekmek isterim. Tierra Kerida'yı dinliyoruz. THE END Kaplundan dinledik Tierra Kerida. Gerçekten solodaki eşsiz yorumuyla kendine beni hayran bırakmıştı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İşte bu sayede bu virtüöz enstrümancılar sayesinde Arjantin tango müziği dünyadaki diğer tangolardan gerçekten ayrılmış oluyor. Bu müzisyenler sayesinde o müzikalitenin seviyesi de yorumculuğun seviyesi de çok daha yukarılara taşınmış oluyor. Raúl Kaplu'nun da kesinlikle klasik bir eğitim aldığı, klasik bir altyapıdan geldiği belli ve hem yeteneğini hem de altyapısını aldığı eğitimi işte tango müziğine katarak böyle eşsiz yorumlara imza atabilmiş ve tamamen kendi çizgisinde, kendi tarzında bir kemancı olarak tango tarihinde yerini almış. Şimdi bir başka büyük kemancıyla devam ediyoruz. Alfredo Gobi Aynı zamanda Tangon'un romantik kemanı olarak bilinir. Onun da kendine has başka bir yorumu var. Ve kendisi de kemancı olduğu için orkestradaki kemanları kullanışı da diğerlerinden biraz daha farklı. Kendi stilini oluşturmayı başarmış isimlerden bir tanesidir. Alfredo Gobi. Şimdi Alfredo Gobi orkestrasından Sisos Buruhu'yu dinliyoruz. Yine Alfredo Gobinin solo'daki kemanına dikkatinizi çekmek istiyorum. Si Sos Brujo dinledik. Alfredo Gobio orkestrası seslendirdi. Solo kemalda da El Violin Romantico yani tangonun romantik kemanı Alfredo Gobi vardı. Böylelikle El Fuege programında tangodaki kemanın ve kemancıların izlerini sürmeye Devam ediyoruz. Şimdi e, yine programın başında dinlediğimiz e, Enrico Mario Franchini orkestrasından e, ve Franchini'nin yine virtüözitesine dikkat çekmek istediğim başka bir e, parça'yı dinletmek istiyorum sizleri şimdi "Inspiration" e, dinleyeceğiz Franchini orkestrasından. Yine Francine'nin kemancılığını ve kemandaki klasik müzik altyapısının tangoya nasıl adapte edildiğini ve nasıl muazzam bir e, işitsel şölen ortaya konduğunu e, bu parçada gerçekten çok açıklıkla duyuyoruz. Inspirasyon Enrique en Mario Francine. Sesler. <gülüyor> Franchini'den dinledik Inspirasyon. E, klasik müzikte aldığı eğitimin ve e, yüksek keman tekniğinin e, tangodaki yansımasını bize adeta bir şov olarak e, sunuyordu Franchini. 1950'lere gelmiş olduk böylelikle e, Franchini ile birlikte. E, Vardaro ile başladık 1900'lerin başında. Julio De Caro 1920'lerde e, İki kayıtlarından bir tanesini dinlemiştik. Sonra Raul Kaplan ve Gobi derken şimdi 1950'lerde Franchini'ye geldik. 50'lerden sonra tango malum Piazzolla'nın artık kendini göstermesiyle birlikte başka bir boyutta kazanmaya başlıyor. Piazzolla'yı da tabii ki Piazzolla'nın müziğine ve Piazzolla'nın sound'una etki eden İsimler yine orkestrasında birlikte çalıştığı müzisyenlerdi. Nuevo Quintet adını verdiği yeni tangoya, yeni e, orkestra, yeni bir ensemble e, olarak başlamıştı. Beşlisiyle e, başlamış ve buna Nuevo Quintet adını vermişti. E, ve ilk kemancısı Antonio Agri'di. Antonio Agri ile birlikte seslendikleri, seslendirdikleri Bruno I Sara'yı dinliyoruz şimdi. Biraz orkestra salonundan çıkıp bandoneon ve kemandan oluşan bir düet dinliyoruz. Piazzola ve Agri ikilisinden Antonio Agri ve Piazzolla ekilisinden dinledik. Bruno I. Sara. Antonio Agri yine klasik müzik eğitimi almış ve... E... Astor Piazzolla'nın yeni kurduğu beşlisiyle Novo Tango Quintette e, kemancı olarak Astor Piazzolla'nın yeni müziğine kemanıyla ses vermişti. Daha sonra orkestradan ayrılıp e, kendi çalışmalarına devam etti. Bu esnada kurduğu Antonio Agri y su Conjuncto de Arcos yani Antonio Agri ve e, Yaylılar orkestrasıyla ile kendi yaptığı bir tango kaydı var şimdi sizinle onu paylaşmak istiyorum bir tango kemancısı bir tango bestecisinin bir tangosunu seslendiriyor ama bambaşka bir tınıyla bakalım tango klasik müzikçilerin elinde nasıl bir havaya bürünüyor. soru dinliyoruz şimdi Antonio Agri ve yaylı çalgılar grubuyla seslendiriyor Joel Sur adlı tangosunu dinledik Antonio Agri ve yaylı Orkestrası'ndan çok değişik bir yorumdu, değişik bir icraydı. Bir tango kemancısının bir tango bestesini klasik hava içerisinde ve çok farklı bir düzenleme ile nasıl ortaya koyduğunu görmüş olduk. Enteresan bir yorumdu gerçekten. Bir de tabi klasik müzikçilerin, klasik müzisyenlerin tango e, icra etme istekleri var. E, onlar da kendi müzikalitelerini bu sefer tangoya aktarmış oluyorlar. O da bambaşka bir renk katıyor. Şimdi programın bu bölümünde e, yine havamızı değiştirelim. E, bakalım kimden hangi bilindik tangoyu dinliyoruz şimdi. Müzik önce ünlü keman virtüözü Isaac Perlman'dan Kadın Kokusu filminde e, yer alan Poruna Kabeza Gardel'in e, Poruna Kabeza tangosunun yorumunu dinlemiş olduk. John Williams'ın düzenlemesiyle Isaac Perlman seslendirmişti bu tangoyu. E, keza bu tangonun ünlü olmasında o filmin e, ve o filmdeki sahnenin ve de daha sonrasında Isaac Perlman'ın bu eşsiz yorumu da e, şüphesiz etkili olmuştur. Bir başka klasik müzik bir başka keman virtüözü olan Gidon Kramer'de e, tango e, çalma isteğiyle yola çıkıp bir e, tango yolculuğuna girmişti. O Piazzola eserlerini seslendirip Piazzolaya ithafen bir e, albüm yapmayı tercih etmişti. Şimdi e, Gidon Kramer'den dinleyeceğiz. Piazzola'nın Vardarito yani programın başında yer verdiğimiz Elvino Vardaro'ya ithafen yazdığı Vardarito'yu e, Gidon Kramer yorumuyla dinliyoruz. Mm ¶¶ -hmm. Gidon Kremer'den dinledik e, Homaj a Piazzola albümünden bir Piazzola bestesi. Piazzola'nın e, yine büyük bir kemancı olan Elvino Vardor için yazdığı Vardarito'yu yorumladığı Gidon Kremer. Şimdi e, programımızın sonuna yaklaşmışken Piazzola'nın Antonio Agri'den sonraki kemancısı Suarez Paz için yazdığı Esqualo ile e, programımızı e, sona erdireceğiz. Hemen bitirmeden önce e, bizi takip etmek isteyen dinleyenlerimiz için e, sosyal medya hesaplarımızı inceleyelim. E, Instagram'da el alt çizgi fuey hesabından ya da Facebook'ta el fuey sayfamızdan bizleri takip edebilir, bir bize ulaşabilirsiniz. E, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Şimdi Escoalo ile e, sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın.